Radyo tiyatrosu.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 DS Candan Teksoy, Victorin Celile Toyon Uysal, Peter Mustafa Alabora, Leopas, Zihni Göktay sana şaşıyorum. korkunç bir fırtına. Darmadağınlık saçlar, kırmızı yanaklar. Berkül'e benziyor seninle. Sanki dünya yerinden oynuyormuş gibi. Ama seni fırtına bile durduramıyor. Dörtten altıya kadar gezintiye çıkmasan olmaz mı? Bu kez nereye kadar gittin? Denize kadar. Bir hayli yürümüştün? Sahilin üstündeki boş eve kadar. Bonanza mı? O evin adı Bonanza mı? Kabus gibi bir yer. Eskiden Baymark'ın ah, yazarı geldiği zaman. Şimdi o ev zaman... Sallanıp duruyordu.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 Denizdeki buz parçaları sahili oyup delik açmışlar Sular yeniden kabarınca harap olan kızım olduğu gibi denize inecek hmm. O ev yüzünden delirmedi adam Kim? Bay Marcus Ben onu öldü diye eşitmiştim Beş yıldan beri akıl hastanesinde Farlı bir hastane ama Ailesine yazık Niye yazık olsun milyoner değiller mi? Marcus savaşta başından aldığı bir yaradan o hale gelmiş İlk önce kimse fark etmemiş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 bunun içinde bir iş vardır derim. Canınız ne isterse onu deyin. Yalnız olur olmaz şeylere niyetlenmeyin. Herhalde gitmeye niyetleneceyim. Siz fırtına ve sonat. Beni açan şeyler değil bunlar. Saat kaç prens? Gece yarısı geçiyor. Ee, yarın sabah beni uyandırmayın. Biraz uyumak istiyorum. İyi geceler prens. Sayın Bay Markus. Bir şey mi istediniz prens?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 ...bu gelen bizim ailenin Ford marka otomobili olmalı. Ford değil o. Ben bir zamanlar benzin istasyonunda çalışmıştım. Gidin konukları karşılayın Prens. Ama bugün konuşamam onlarla. Yorgunum. Yarın hoş geldiniz derim. Mutlaka demek gerekse. Arabayı terasın ortasında park etmişler. Ford değil. Dışarı çıkıyorlar. Sanırım birbirlerine danışıyorlar.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 İyi ki Sayın Bay Marcus evini tedariksiz bırakmıyor Ne dediniz? Bay Marcus mu? Haber Marcus mu? Bu evle ne ilgisi var onun? Özür dilerim, evini dedim Ama edindiğim bilgiye göre Ev tabi sizin Sayın Bayan Bayan Sadırland, edindiğiniz bilgi doğru mu yanlış mı bilmem ama Bize yiyecek bir şeyler verirseniz Yememezlik etmeyiz Lütfen bir dakikanızı rica edeceğim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 Miktorin Uyuyor musun? Hayır Açayip şey Sanki hayatımda ilk kez sakinim Ya ötekiler? Ötekilere aldırdığım yok ama hiç Aman. aldırdığım yok Ben öbür arabayı demek istedim Patrick Niye onu geçmek istedin? Rica ederim Miktorin Şu harika sükunetim böyle sorularla bozma Niye onu geçmek istedin? O pahalı düşüncesiz başkalarına yol vermeyen Cafcaflı arabalara karşı var 7 7 7 Ne demek o? Plaka numarasının sonu 7 7 7 ile bitiyordu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 He? Siz Bay Markus'sunuz, öyle değil mi? Siz kimsiniz? ha, bu geceki konuklardan biri olacaksınız. Benim adım Peter Kurt, ticaret memesiyim. Bay Markus, sizi çok acayip ve yanlış bir şekilde tanıtıyorlar. da özür dilerim. Acayip ne demek? Yanlış ne demek? Beyninizi kontrol edemiyormuşsunuz. Hı? <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Bilin bakalım. 13 kere 28 ne eder? Durun, size söyleyeyim. 13 kere 28 374 eder.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 Lütfen bu siste dışarı çıkmayın. Hayat boyunca mutluluğum söz konusu benim. Biraz önce Bay Markus'un yanındaydım. Yani, yani Bay Markus sizi şimdi gitmek için serbest mi bıraktı? İnanmıyorsanız gidip sorun kendisine. Ne yaptığını bilmiyor o. Gerçekten önümde böyle bir sis görmemiştim. Hiçbir şey görünmüyor. Niye at çıkarıyorsunuz? Yalvarırım size dışarı çıkmayın. Çıkmalıyım Lütfen ötekilere söyleyin. Birden bire gitmesi gerekti diyeyim. Benim adım Peter Kurt. Anlaşılan sizi tutamayacağım Yolu bulurum ben size rağmen Tanrım Peter'i gördünüz mü? Hayır Nereye girdi bilmem ki Kapı kapı dolaşıp onu arayamam ya Hiç kimseyle karşılaşmak istemiyorum korkuyorum Patrik onu bulur şimdi kendi eviymiş gibi Köşe bucak dolaşıyor Birdenbire Patrick'ten bir tiksinti geldi bana <gülüyor> Ev tatsız dışarıdaki siz korkunç ışıklar loş Kendimi bitkin ve çirkin hissediyorum Bu halimle kaç yaşında Görünüyorum dersiniz Sizi incitmek istemem O kadar kötü demek Sizin 20 yaşında olmanız beni kıskandırıyor Geceleri sahnede sanırım Benden daha genç görünüyorsunuzdur <gülüyor> Sahneye en son ne zaman çıktım biliyor musunuz 6 yıl önce <gülüyor> Günlerinizi nasıl Geçiriyorsunuz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 Eşinin erkek kardeşi Bay Marcus hakkında basına gizliden gizli kötü haberler salarmış. <gülüyor> Üvey ise dedikodudan geri kalmazlarmış. Hepsi de mendebur insanlar. İşittiğime göre Bay Marcus bir sinir bunalımı geçirmiş. Beş yıl önce bir yaz günü bu evdeyken merdivenlerden düşmüş. Kendi odasından ta aşağıdaki koridora kadar yuvarlanmış. O zamanlar herhalde pek kendinde değilmiş.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 hiçbir iz bırakmadan düzelmiş. Şimdi en ilginç noktaya geldik. Kaçış. Hangi kaçış? Hastaneden gizlice kaçmamış mıydı? Bir gece yarısı siz de bahçıvan olarak arkadaşınıza yardım etmediniz mi? Güp gündüz hastane müdürüne alaasmaldık deyip çıktık. Peki ama nasıl bıraktı sizi? Çok basit. Bay Marcus'un ailesi kendisine bırakılması için profesöre bir hayli para bırakmıştır. Bay Marcus o paranın 10 misli bir çek yazdı profesöre. Tabii hastaneye bağış olarak. Hacir altına alınmış bir insanın çek imzalamaya hakkı yoktur ki Mesele orada işte Hacı iptal olunur olmaz Çek geçerli sayıldı Peki Aile ne yaptı Onlar o sırada Afrika'da aslan avındaydılar Ne gibi. ilginç hikaye Lütfen biraz daha anlatın Bay Gorov Bilmezsiniz size ne kadar teşekkür borçluyum Başım ağrıdı çok konuştum Yorgunum Bana çok yararlı bilgiler verdiniz Ne işinize yarayacak sanki Bir gazeteci için bu biçim bilgi yığınla para demektir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 bir birinin dilim boyu oynarsak. Hah, direk düşüyor. Meğer be nasıl Bir dakika lütfen. Kırbzanlardaki o oymalara takılabiliyor. Göze de çarpmıyor, engel aynı. İkincisi aşağı in, bir delme yapalım. E ee, çabuk. Kabın dolmadı. Sadece ayağıma bir şey takılır gibi oldu. Yavaş ineriz.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 Teşekkür ederiz. Yalnız bir dakika. Sayın Bay Markus. ...Katrin Smith adında bir bayan... ...terasınızda bir çatlak var, dikkatli olun diyor. Evet. Bay Markus burada efendim. Evet, bir dakika lütfen. Sayın Bay Markus. Bayan Smith sizinle görüşmek istiyorum. Alo, ben Markus. Evet, üç haftadan beri. Ne dediniz? Ne zaman?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 Abel Markus Zihni Küçümen, Aşçı Tanju Tuncel, Patrik Sezai Altekin, Deyzi Candan Teksoy, Viktorin Celile Toyon Uysal, Peter Mustafa Alabora, Leopas Zihni Göktay.